Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ara yaramış yer, yani, biraz daha böyle gülen ve rahatlamış yüzler görüyorum. Ben de yani bayağı zorlanmıştım sonlarında. Öncelikle süreyle ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, biz 5'te müzeye gideceksek ben bunu 4.30'da kendim sorularla beraber bitiririm. Ya kısık kısaltırım 20 dakika konuşurum 10 dakika soru. İla isterseniz akşam devam ederiz. Bence o açıdan hiç ra, ra, için rahat olsun yani. <gülüyor> bir toplantının sonlanacağı zamanı söylemek bir şey yani güzel bir şey yani bence. Ben de yir, e, 20 dakika konuşayım. 20 dakikayı geçersen filan e, Özgüt sen bana işaret falan yap, şöyle bir şeyler yap, tamam mı? Unutuyormuşum ne oluyor filan diyor. Şey olabilir. Efendim. Efe? Bir bulanıklık olacak Doğru hocam. Şimdi ben e, öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Onu daha önce de söyledim. Birincisi zaten bu e, mantıkla ilgili çalışan kişilerin bir araya gelmesi, bir yeni bir şey başlatması, yeni bir başlangıç olması çok güzel. Bir de insanları görmek çok güzel. Yani son işte birkaç haftasında İstanbul arkadaşları ben bir seminerde görmüştüm. Şabak Hoca'yı çok uzun süredir görmüyordum. Şimdi bu sayede daha sık görüşüyor olduk tabii. Bu iyi bir şey. Ee, Zeki Böyle Hocam mesela 2004 mi diyorsunuz en son gün evet. yani... ...Kadir Hoca'yla belki Kocaeli'nde bir sempozyumda yıllar önce görüşmüşüzdür filan... ...Nazlı'yla 94'te falan görüşmüşüz yani artık baya baya... ...İskender yani. Bey'le bir telefonla konuşmuştuk tanışma fırsatı oldu... ...Samet'le bilmiyorum kaç yıl oldu yani öyle... Hocam biz yani bir yerlerde rastlaşmışızdır... <gülüyor> Bir de tabii yeni insanlarla tanışmak aynı şekilde çok önemli, çok güzel. O yüzden çok mutluyum. Yani bu iş insanla yapılıyor, insan insana yapılıyor. Birbirimizi kırmadan incitmeden bir şeyleri tartışabiliyoruz. Felsefenin güzelliği bu, bunu sağlayan da aslında mantık ve mantığa olan itimadımız o açıdan son derece mutluyum. Konu seçim, ben Şafak Hoca ile konuşurken ya acaba sürede kısa insanlar bildiri sunmak isterler mi falan diye de konuşmuştum. Hani sadece bir çalıştığa mı yapsak diye. Yok sunulur falan filan dedi. Gerçekten de güzel bildirilerde çıkmış. Çok yararlı olmuş. Ben de ne sunacağım diye düşünüyordum. Önce biraz Yücel'in düşündüğü gibi mantık çalışmalarıyla ilgili bir şey mi yapsam Osmanlı'dan günümüze dedim. Dedim onun nasıl birisi yapar benden daha iyi yapar. bir ihtimalle evet, öyle olacak. Sonra şeyi düşündüm, Frege geçti aklımdan, Gödel geçti, bir sürü başka şeyler geçti. Son zamanlarda yapılan ya da işte klasik olmayan mantıklar geçti. Green, Grand Priest ile ilgili bir şey mi yapayım dedim filan. Ama sonra biraz daha provokatif bir şey olsun dedim. Biraz daha henüz felsefe olarak netleşemediğimiz bir konu olsun dedim. Yani mantıkla felsefe arasında gidip gelebileceğimiz bir konu olsun dedim ve Süreyi varsayımında karar kıldım. Tabi bazılarınız yani Samet de öyle düşünüyor olabilir mi? Sen Nazıl da sordu süre ne demek diye. Ben de bilmiyordum. Kontinium'u öyle çeviriyorlar. Kontinium süre süreyi varsayımı diye çeviriyorlar. Yani çok güzel değil biliyorum ama ne bileyim yani. Yani, daha, yani maalesef Türkçe mi demek lazım? Süreklilik diyemiyoruz hani o continuity falan olduğu için. Kontinium'a bir şey diyelim. Millet süreyi önemli. Be Beğendiğim için değil. Gibi kontin de, kontin bazıları şey diyorlar, kontinü diyorlar. K O N T I N U diyorlar. O da çok hoş değil. Arası kontinuumda derim ben. Olur mu? Zaten anlaşıyoruz. Ama daha iyisini bulan varsa yazsın bana. <gülüyor> Değiştiririm yani. Sürey varsa. Nedir süre varsayımı? Ispatının verilip verilmemesi neden önemlidir? Çoğumuzun aşina olduğunu düşünüyorum konuyla ilgili. Efendim? ...ben yani de anlamadık Biz de... ...ha tabii tabii o anlamda ben de yani... ...tabii terimi bir açıklama... ...ne bu değil mi? Yani aynı fikirdeyim ama... ...şunu da söyleyeyim... ...bu tip çalıştaylar ve toplantıların... ...özellikle yabancı dilde... ...öğrenim yapan üniversitelerdeki... ...hocalarımız için Samet gibi falan... ...çok değişik bir etkisi ve yararı da oluyor... ...bize de oluyor çünkü Türkçe bir şeyler... ...konuşmaya acaba bunun Türkçesi ne diye... ...düşünmeye başlıyoruz... Ayni beğenmeyebiliriz, öneri geliştirebiliriz. Yani o da o da bir yararlı bir şeydir yani nihayetinde. Ha, kontinuum hipotezi nedir bu? Ondan başlayalım. Bir kere bu gördüğümüz kişi, Cantor, küme kuramının ya da sonlu ötesi küme kuramının kurucusu, büyük matematikçi, kendisi bu ...varsayımı, sayımı hipotezi yani ispatını verememiş kendisi de ömrü boyunca uğraşmış. 1878 yılında ifade ediyor. Sayma sayıları da diyebilirsiniz. Doğal sayılar da diyebilirsiniz. Sonsuz bir küme olarak sayma sayıları kümesiyle gerçek sayılar kümesinin sayalları arasında. Sayma sayılarının sayı... Sayal da ne değil mi? E, cardinal number. Cardinalit-i sayallık. Sıral ordinal mesela. Ordinal sayı, sıral sayı. Sıradan sıral diyorlar. Değil mi? Cardinal de diyebiliriz. Kardinali sayma sayılarının kardinalinden büyük, gerçel sayıların kardinalinden küçük, arada bir sonsuz kardinal var mıdır? O vardır diye düşünmüş. Ben de öyle düşünüyorum. Bazıları hayır diyor, yoktur diyor. Ama bunun olduğunu ya da olmadığını kübe kuramının sınırları içerisinde ispatlamak problemi aslında. Problem. Kendisi dediğim gibi uğraşmış ve çözememiş. Nedir? Onu da kısaca anlatayım. Aslında problem nasıl bir problem? Biz kantora gelene kadar sonsuzluk deyince ya da bir kümenin sonsuzluğu deyince kümeyi de kullanalım artık herkes anlıyor ne dediğimizi. Tek tip bir yani nitel olarak farklı olmayan tek bir sonsuzsa sonsuzdur. Yani zaten sonu yok hani diye düşünüyorduk. Öyle söyleyelim. Ama kantor gelip aslında ...sonsuz kümelerin, büyüklüklerinin bir hiyerarşisi olduğunu gösterdi. Yani burada da human tabii bir tanımından yararlanıyor. Eş ya da eş güçlülük, equipolens, eş güçlülük diye tercüme ediliyor. Eş equinumerosity'nin tercümesi, eş sayılılık. Kümün eş sayılılık tanımından yararlanarak kümelerin büyüklükleri üzerine konuşuyor kantor ve birbiriyle birebir eşlenebilen sayılar aynı büyüklüktedir diyor. Sonlu kümeler için burada bir mahsur yok yani elma armut ile AB kümesi birebir eşlenebilir aynı büyüklüktedir. İkişer elemanları var. Aynı şeyi diyor sonlu olmayan kümelere de uygulayalım. Ve şunu gösteriyor öncelikle. Mesela doğal sayılar kümesi ile tek sayılar kümesi birebir eşlenebilir. Bu anlamda tek sayılar kümesi, doğal sayılar kümesi kadar büyüklükte sonsuzluğa sahiptir. Daha ilginç olan oransal sayılar. Yani rational numbers dediğimiz sayılarla da aynı şey gösterilebiliyor. Doğal sayılarla oransal sayılar da birebir eşlenebilir. Kesirler değil mi? Kesirler, evet. Onların büyüklüğü de öyle düşünelim. Sayma sayıları da doğal sayılar kadar. Ama asıl kantorun yaptığı ilginç e, e, keşif mi diyelim artık, e, buluş mu diyelim, ortaya koyduğu şey şu. Gerçel sayılar, reel sayılar söz konusu olduğunda doğal sayılarla, sayma sayılarıyla ya da işte e, oransal sayılarla gerçel sayıları birebir eşleyemiyorsunuz. Her zaman gerçel sayılarda o birebir eşlemenin dışında kalan elemanların olduğu gösterilebiliyor. Meşhur köşegen kanıtlaması deniyor buna. Cantor'un orijinal versiyonuna dayaganal argument. Yani zaman olsa ayrıntılarını da anlatabilirim. Ve sonra şunu da gösteriyor Kantor. Bir de güç kümesi kavramı var biliyorsunuz. Bir kümenin atop, alt kümelerinin kümesi diyelim. Her zaman bir kümenin alt kümelerinin kümesi kendisinden büyük bir sayıla sahiptir. Ve şu da var. Doğal sayılar kümesinin... Toplam tüm alt kümelerinin sayalı kardinalitesi de gerçel sayıların kardinalitesiyle aynıdır. Yani doğal sayıların güç kümesi gerçel sayıların sonsuzluğuna sahip. Bütün bunları yapıyor. Buradan şu sonuçta çıkıyor. Mesela ben kalkıp gerçel sayıların tüm alt kümelerinin kümesinden de bahsedebilirim. Demek ki onun sonsuzluğu gerçel sayılardan daha büyük. Sayalı daha büyük. Bu açıdan bakıldığında o kümeler büyütülebiliyor sonsuz kümelerin sonsuz bir hiyerarşisinden, bir büyüklük hiyerarşisinden bahsetmeye başlıyoruz. İşte o yüzden de kendisi işte sonla ötesi kümeler kuramının kurucusu olarak kabul ediyor. Kendisi tabii şu soruyla ilgilenmiş çok olarak ya tamam doğal sayılar var. Onlar bir sürü başka kümeyle eşlenebiliyor. Gerçel sayılar var. O onlardan daha büyük. Tamam daha büyük bir sayı sahip. Bunların ikisinin arasında bir sayal sayı var mıdır? Bir kardinalite var mıdır problemiyle ilgilenmiş? Kendisi bu bir şekilde yoktur diyor. Yani İkisi temel kardinallerdir, sayallardır. Arada bir başka kardinal yoktur, sonsuz sayal sayı yoktur diyor. Dediğim gibi bir ara bir ispatını verdiğini düşünmüş, sonra onda bir çelişki olduğunu fark etmiş vesaire. Ömrü boyunca da bu problemle uğraşmış ve bu problemin içinden çıkamamış. Hepiniz belki duymuşsunuzdur. 1900 yılında Hilbert'in öne sürdüğü bir 23 tane problemlik meşhur bir liste var. Yani önümüzdeki 100 yılda diyor ben bu problemlerin çözüleceğini umuyorum diyor. Paris Konferansı'nda bunun 10 tanesini söylemiş. Sonra 23'ü tamamlamış bunu ve bir dergi de yayınlanmış. E, tabii bunu, bunu da özellikle söylüyorum. Bu süreyi varsayımının ya da değilinin ispatının verilmesi ona göre bir numaralı problem. Yani matematik bunu çözmeli. Yani diğerlerini de çözmeli falan da bunu çözmeli. Mesela Biçimsel dizgelerin tutarlılığı ile ilgili problem, o problemlerden bir tanesi. Gödel'in 1931 yılında işte tamamlanamazlık teoremleriyle ispatını verdi. Yani bir şekilde tam olamayacağını ya da tutarlı olamayacağını, o ispatla mesela 23 problemden bir tanesi. Bunlardan birkaç tanesi henüz çözülmemiş vaziyette. Birkaç tanesinde de konusunda anlaşmazlıklar var. Hala süren problemler var. Peki, bu... Bu kontinyum ile ilgili durum nedir? 20. yüzyılda ne olmuş? İnsanlar tabii ki bununla uğraşmışlar. Hemen hemen her matematikçi bununla uğraşmış diyebiliriz yani. O kadar önemli bir problem, önem verilen bir problem. Çünkü çoklukla ilgili kavrayışımızın aslında ne olduğunu, sınırlarının nereden geçtiğini bu sorunun cevabı bize söylüyor. Başka matematiksel sonuçları da var mı? Var. Nasıl bir evrende yaşadığımızla ilgili pek çok felsefi sonuçları falan da var. Çok önem verilmiş, uğraşmış. İki önemli bir isim 20. yüzyılda bu konuda en er önemli gelişmeleri elde etmişler. Hocam da sık sık referans yaptı. Bu Kurt Gödel çok muazzam bir adam. Bir deha, psikolojik sorunları var vesaire o ayrı ama çok önemli bir insan. 20. yüzyılın en önemli figürlerinden bir tanesi matematiksel mantık açısından da. Kendisi de uğraşmış 1940'da Süleymar Sayım'ın Değil'inin ispatlanamayacağını göstermiş. Yani bu zermelo frenkel küme kuramı dediğimiz bir aksiyon atasiyon bu. Bir de meşhur bizim seçim aksiyonumuz vardır. Belki ondan sonra biraz daha gireriz. Onu içeren genişletilmiş küme kuramında değilinin ispatlanamayacağını göstermiş. Alttaki de gene ünlü bir matematiksel mantıkçı Fields gene madalyası sahibi. 1963 yılında o da bir başka küme kuramında, von Neumann Bernays Gödel küme kuramında, gene seçim aksiyonunu içeren, kendisinin ispatlanamayacağını göstermek. Şu forcing dediğimiz o yöntemi ilk defa burada kullanıyor ki o bugünkü model kuramında çok kullanılan ve belki de matematiğin gelişmine çok büyük katkı sağlayan bir yöntem. Belki onunla ilgili ileride konuşuruz. Ha bu iki küme kuramının arasında bir eşdeğerlik de var. Birisinde verilen ispat, öbüründe de verilebiliyor. Dolayısıyla hani ne değilinin ne kendisinin aslında ispat edilemeyeceğini şu anda mevcut küme kuramının sınırları içerisinde biliyoruz. Bazılarına göre bu e, matematiksel olarak konuyu kapatıyor. Yani Süleyh Varsayımı diye bir şey var ve bizim bildiğimiz matematiğin sınırları içerisinde bu tanır diyorlar, decidible değil. Yani ne kendisinin ne değilinin ispatını verebiliyorsunuz. Ama başka bir açıdan da konu kapanmış olmuyor. Yani verilmiyorsa niye verilmiyor? Yani neden verilemiyor? <gülüyor> başka bir aksiyon mu bu? Yanlış da mı ondan verilemiyor? Yoksa acaba hani bir de tutarlılık meselesi var. Biz hep bunun sonuçları küme kuramımız tutarlıdır diye düşünerek veriyoruz. O az acaba başka bir problem olabilir mi? Birçoklarına göre özellikle birçok matematiksel mantıkçı ve felsefeciye göre konu da kapanmış da değil. Yani şu anda mesela birçok insan yeni aksiyonlar öneriyor. Yani küme kuramında şöyle de bir aksiyon olmalı falan o aksiyon eklenirse bu ispatlanır ispatlanamaz. Bunu yani canlı bir tartışma konusu olmaya hala devam ediyor. Yani işte 150 seneye neredeyse doğru gidiyor problem. Hala biz bunu e, tartışıyoruz. Bunun matematikle mantıkla ilgili kısmı ve tartışmaları çok güzel, çok keyifli matematiği de çok geliştirmiş Dediğim gibi bizim ileride merkezimizde, derneğimizde bununla ilgili çalışmalar da <gülüyor> yaparız inşallah diye umuyoruz. Evet. Ama ben bugün konuyu, işin matematiği ve daha böyle biçimsel mantığı içerisinde ele almayacağım. Başka bir tarafa doğru çekeceğim. Dedim yani provokatif olsun biraz filan diye. Gödel gene kendi matematik anlayışını kabul edersiniz etmezsiniz. Hani kendisinin biraz Platoncu bir yaklaşım var ama hakikaten bir deha olduğu muhakkak. Bu konuda da bir değerlendirme yazmış. 1940'tan sonra Cohen'in e, ispatından sonra da o makaleyi tekrar e, bir şekilde elden geçirmiş. Yani fikri değişmemiş yani. Bu sorunla ilgili Süreyva Sami ile ilgili söylediği şöyle bir tespit var. 1944 yılında ilk olarak bunu yazmış. Kendisi hani o ispatı verdikten sonra oluyor bu. ilk kendi verdi. Diyor ki bu alanda diyor belki de en temel sorular hakkında bile Elde edilen sonuçların kıtlığı bir ölçüde saf anlamda matematik güçlüklerden dolayı olabilir. Yani mümkündür. Hakikaten şu anki matematiğimiz yetmez. Samet'in dediği gibi boğuşmuşuz şu ana kadar. Şansımız yaver gitmemiş, yetmiyor falan olabilir diyor. Bu başka. O ancak görünen odur ki daha derin sebepler bulunmaktadır. Yani bunu gödel diyorsa bir bildiği olabilir yani. Bundan birazak burada buraya bir, yani bir miyim koymak lazım. Ya burada diyor ya ben biraz şüpheleniyorum yani ben bu kadar bunu ispat da verdim hani sonrasında Cohen de verdi ama ya mevzu bana çok berrak görünmüyor diyor ki mesela Gödel biçimsel kuramların ne olduğu ne olmadığı ile ilgili kendisi ispatlar vermiş çalışmış Turing makinesi mesela çıkana kadar biçimsel dizgenin tam karakterizasyonu nedir konusunda ah budur dememiş mesela şüpheleri varsa hep onu bir kenarda tutmuş. Aynı şey burada da geçerli. Demin diyor sebepler bulunmaktadır ve bu problemlerin tam bir çözümü ancak bu soruların içinde yer alan küme, birebir eşlenebilirlik ve benzeri terimlerin ve bu terimlerin kullanımının arkasında yer alan aksiyonların matematiğin yapmaya alışkın olduğu türden daha kapsamlı daha yetkin, profound kullandığı sözcük bir çözümlemesiyle elde edilebilir bu makalesinde ayrıca uğraşmış adam. Demiş ki şu ana kadar neler önerildi filan hepsini incelemiş. Hiçbirisini de beğenmemiş. Onları da bir kenara ayırmış. Yani bu çözümleri ben beğenmiyorum filan demiş. Yazmış. Ben bunun önemli olduğunu ve felsefeci olarak üzerinde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu terimler üzerinde düşünmek, hani bizim işimiz bir anlamda da nedir felsefecilik? Terimlerin anlamlarını açıklığa kavuşturmak. Yani biz bundan ne anlıyoruz? Acaba doğru mu anlıyoruz? Doğru mu kullanıyoruz? gönderimine ne? Vesaire. Bu konuda bir anlamda gödel hem matematikçilere kendisi ve hem de felsefecilere bir görev tanımı da çıkarmış oluyor. Arkadaşlar burada bir şey var. Biz bu konuda net değiliz. Şunu biraz daha açmamız, derinleştirmemiz gerekir diyor. Biz ne yapacağız burada? Son 5 dakikamızda falan. <gülüyor> Ben buna eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben diyorum ki biz bu özellikle sayallık meselesini, nesne meselesini, küme meselesini yani bunların arasındaki ayrımları netleştirmeye çalışalım diyor. Yani i̇şin ontolojisine girelim diyorum. Özgür senin yaptığın türde şeylere biraz soyunalım diyor. Bunlara girelim ve biraz daha netleşmeye çalışalım. Gerçekten bu söylediklerimizden ne anlıyoruz? Buna bunu bildir, yani buna bir paçamızı sıvayalım demekten ibaret. Hani aslında öyle söyleyelim. Ee, üzerinde durulmasını düşündüğüm, ele alınmasını düşündüğüm terimler, bunlar artırılabilir tabii. Nesneyi de içeriyor. Biz nesneyle neyi kastediyoruz? Bizim asli işimiz bu yani. Nesnenin ne olduğunu biz anlamak anlamlandırmak dolayı. matematiksel nesne diye bir şey var mı yok mu ne anlıyoruz bundan? Yani sayı başlı başına zaten bir şey sorun. Küme mesela yani her zaman ilkokul öğrencisi, öğrencisine soracak nesnelerin toplamıdır filan gibi böyle tanımlarımız var da kümenin ontolojik zemini nedir? Ontolojik varlıksal statüsü nedir? Biz, bence çok önemli bir soru. Atladığımız bir soru. Biraz daha derin düşünmemiz gerekiyor. İşte bu kardinalite meselesi sayallık sırallıkla ordinaliteyle ilişkili e, tabii bu eş sayılık, eki numarasını bu terimleri netleştirmemiz gerek. En azından çok kısaca tabi bunlarla hepsiyle ilgili konuşuyoruz eş sayılıkla ilgili bir, belki bir, bir iki bir şey söylemek istiyorum. Sonra sorularınız varsa devam edelim. Ee, şimdi benim burada savunacağım bir sal yani burada e, bildiri sırasında savunacağım sal şu. Diyorum ki Doğal sayılar aslında yani doğal ne natural yani. Bir takım çoklulara manifoldlara aittirler. Yani bunlar bir anlamda nesne olarak vardır. Ve bunlara dair bizim bir ön kavrayışımız da vardır. Ve bu kümelere öncelikli olarak vardır demeye çalışacağım. Yani biz hep sayıları ve sayılarla ilgili doğru önermeleri kümelere ve kümelerle ilgili konuları indirgemeye çalışıyoruz ya. Belki de burada bir yanlış yapıyoruz demeye çalışacağım. Yani benim sayı var ve sayıyla olan başka tür bir temasım var. Ve kübeler arasındaki bu eş güçlük meselesi aslında ben eğer sayıyı anlamasam, kavramasam, bilmesem kurulabilecek bir şey değil demeye çalışacağım. Doğal olarak ait olmaları. Bankası... Yani bu bizim kurduğumuz bir şey değil. Yani bizim konstrakt inşa ettiğimiz bir şey değil. Biz bunu öyle buluyoruz. Bir mı faktum mı? olarak. efendim Sayıları mı sayılar En azından sayıların sıralarını. Belki kardinalite olarak inşa etmek başka bir şey. Zaman olsa girmeyecek. O yüzden doğal olarak sıfatı o anlama geliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu sal eş güçlülük dediğimiz şey. Dolayısıyla sayallık ki kardinalite ona bağlı olarak tanımlanıyor küme kuramında. Kümelerin ait olduğu bir ontolojik düzeyde kuşatılamaz. Yani sadece kümelerin olduğu, kümelerin varsayıldığı bir ontolojik düzeyi aşan unsurlara sahiptir. Bu biraz karışık bir ifade olabilir ama birazdan anlayabilirsiniz, anlatmaya çalışacağım. Ve demin söylediğim gibi kümelerden bağımsız ve onlardan farklı bir mekanda, ontolojik bir yer olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu alan matematiksel nesnelerin ve çokluların, ...alanla müracaat etmemizi gerektirebilir. Şimdi ben bununla ilgili çok basit bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da zaten... ...sorularınız varsa alacağım. Şimdi... ...hümden beri gelen bu... ...iki şeyin eş güçlülüğü... ...eş sayılılığının tanımı çok basit bir şey. Demin söylediğim gibi iki kümenin elemanları... ...birebir eşlenebiliyorsa bunlar... ...eş güçlüdürler, aynı sayıya sahiptirler... ...vesaire diyoruz. Burada... Birebir eşlenebilirlik o equipollans eş güçlülüğü tanımlıyor ama burada bir sıkıntı var. Bazıları diyor ki bu tanım aynı zamanda sayının da tanımlığı. Yani sayı zaten böyle bir şeydir. Yani sayı dediğimiz şey kümelerin birebir eşlenebilirliği üzerinden tanımlanır. Sayı budur zaten başka bir şey değildir. Kümeye dolayısıyla indirgenebilir diyor. Ben bunun bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani sayının bu anlamda kümeleri indirgenemeyin. Niye öyle düşünüyorum? Değişik sebeplerim var bir tanesini size söyleyeceğim. Bunda bir tür bir düşünce deneyiyle. Yani şöyle bir şey varsayalım diyeceğim. Biraz olgu karşılığı, counterfactual gibi bir evren düşündüğüm size. Çok basit aslında söyleyeceğim şey. Şöyle bir şey düşünün. Sadece boş küme ve tek elemanlı bir kümenin olunduğu, yani mesela boş kümenin kendisi o eleman da olabilir, Frege'nin söylediği gibi, böyle bir evren olduğunu düşünelim şimdi. Sadece bu ikisi var, başka bir şey yok. Öyle bir evren. Matematiksel bir evren olsun burası. Başka bir şey yok, boş küme var ve boş küme ya da tek bir eleman bir küme var. Şimdi soru şu. Ben diyorum ki bir kere hiç başlamadan önce, yani buna itiraz edebilirsiniz, zaten millet de itiraz ediyor, göreceğiz... E boş kümenin eleman sayısı sıfırdır, tek elemanlı kümenin eleman sayısı birdir. Birinde eleman yok, sıfır eleman var, öbüründe de bir eleman var. Ya ben ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Diyebilirsiniz ki ya sıfır ne, bir ne, hani kümelere dayanıyor ya sıfır ve bir, öyle iddialar var ya, bunu söyleyemezsin. E peki şimdilik söyleyemeyin, bana göre bu aşikar aslında. Yani herhangi bir kümeler eşleme, soyutlama, şunu filan olmadan... Birisindeki eleman sayısı sıfır, birisinde de bir. Kardeşim yani yani uğraştırmayın <gülüyor> dedi yani. ama işte öyle olmuyor bu tip felsefi işte. Peki varsayalım ki bunu kabul etmedik. Bana göre öyle. Birisi diyebilir ki ya arkadaş öyle olmaz. Çünkü kümeler ve kümelerin birebir eşlenebildiği üzerinden bir sayı kavramına... Mefhumu da notion'un karşılığı olarak kullanıyorum. Biraz genel bir sayı kavramı olarak. Sahip olmuş olma ihtimalimiz var. Sen bunu söyleyemezsin. Kümeler üzerinden sayıya ulaşmalı. Kümelerin birebir eşlenebilirliği üzerinden sayıya ulaşmalı. Sonra bu İyi Peki. Devam edelim o zaman. Şimdi. Öyleyse biri diyecek ki. Diyebilir ki. Böyle bir evrende. Bu iki kümeye herhangi bir sayı tayin edilemez. Niye? Mesela. Çünkü öncelikle elemanları birebir eşlenebilecek iki kümedense. iki tane bir elemanlı küme olsa bunları birebir eşlesek. Olur. Ya da iki tane boş küme olsa falan diyelim hani neyse. Ha, biri böyle bir şey söyleyebilir. Ee, zaten hani sayı kavramı çıkmaz ama ben haklı olurum. Yani sayı kavramı böyle bir evrende olmaz. Oysa var. Orada birisi de sıfır birisi de bence bir eleman var. Ha biri diyebilir ki bana karşı itiraz edebilir. Boş küme kendisiyle tek elemanlı küme de kendisiyle birebir eşlenebilir. Yani yeni, yeni kümeye ne gerek var? Bir tane küme var. Onu kendisiyle birebir eşlersin ve biri öyle tanımlarsın. Boş kümeyle birebir eşlersin. Orada işlem yapamadığın için de sıfır dersin filan. Yani bir çözüm olarak bu getirilebilir. Şuraya kadar herkes benimle beraber mi arkadaşlar? Ha? E güzel. Öyleyse küme sayının temellendirilmesi öyle bir evrende bile bir sıfır var, bir var. E ne olacak yani? Ama burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şu. Bunun yapılabilmesi için aynı kümenin İki ayrı özellemesinin bulunduğu söylenmek durumundadır. Ne? Bir ve özelleme instance evet. Yani bir ve aynı küme birebir eşleme bağıntısında mevcut iki ayrı yeri işgal etmelidir. Yani bir küme var aynı kümeyi ben kendisiyle birebir eşliyorum demek için bile onu, o bağıntıda iki ayrı yerde anmanız gerekir aynı kümeyi. Dolayısıyla özdeşlik A ise A'dır, İki tane A'nın varlığını mı kabul ediyoruz? Hayır ama. Evet. İki İki özelleme derken onu karşılıyor. Ama şunu söylerseniz kabul ederim. İki ayrı A'nın değil ama ikinin varlığını kabul ediyorsunuz demek durumunda. İki ayrı yerde A'nın anıldığını kabul etmek. A A'dır derken zaten öyle yapıyoruz. Yazarken de öyle yazıyoruz. A A'dır diyoruz. A eşittir A diyoruz. Ha. O iki ayrı yeri ben kavramadan, idrak etmeden ve anlamadan böyle bir birebir eşlemeden size dönemem. Birebir eşleme yapabilmem için 2'nin olması ve 2'nin benim tarafından kavranılması gerekir. Ha böyle bir evrende demin söyledik bir boş küme vardı, bir de bir elemanlı küme vardı. 2 e yok. E birebir eşleme üzerinden de kurulamıyor. Ortada bir döngüsellik ortaya çıkıyor. Ben 2'yi dolayısıyla bir biçimde biliyor olmaksızın ya da kavrıyor olmaksızın Sıfır ve biri bine bir eşleştirebilmek üzerinden kuramam. Yani şöyle bir eşleştirebilmek var mısınız o zaman? Hı. E, refleks bağımsızı anlamamız için ikiyi anlamamız gerekiyor. Evet. Bir şey, bir şey, bir evet. Bir şey. evet. Diyorum. Platoncuysa hiç sorun yok. E zaten iki var. Elin altında. <gülüyor> Bağıntı üzerinden sayıyı kuracağım diyorsan başın belaya girebilir. yapmak durumundasın. Ha. Öyleyse demek ki o kadar kolay, hani birebir eşleme sayının da tanımıdır falan demek o kadar kolay değil. Peki, devam edelim, bunu söyledik zaten. Sonuç, dolayısıyla eş güçlüğünün tanımının aynı zamanda sayının da tanımı olduğunu söyleyemeyiz. Peki, ne yapacağız? Frege demiş ki, o da ayrı bir daha zaten. Yani adam bunu bunu görmüyor değil. Yani niye mesela sadece birebir eşlere birlik sayı tanımlamamış diye Frege'ye sorarlar. Ama Frege büyük ihtimalle bu problemlerin farkında Diyor ki adam bir tane kime olup olmaması falan önemli değil ya. Bir iki falan. Ben de zaten sayıyı diyor ikinci derece kavram olarak tanımlıyorum diyor. Yani tek bir instansı bile olsa bir şeyin hiç önemli değil. Ben onun kavramı olarak ikinci derece bir kavram olarak sayıyı tanımlıyorum diyor. Yani düzeyi ayır ediyor. diyor. Diyor ki birinci derece niceleme mantığındaki kavramların kaplanlarını dikkate alırım. O kavramların kavramı olarak sayıyı tanımlarım. Çok güzel bir çözüm aslında. Çok zekice. Fakat heyhat demek lazım. Onu yapabilmek için de meşhur o kendisinin beşinci temel kraf, temel yasa dediği yasayı ifade ediyor. Basic Law 5 meşhur. Ki o biliyoruz ki rasız paradoksuna yolaçıyor. Niye bunu anıyorum? Şunun için anıyorum. Süreyi varsayımının ispatının, değerlinin ispatının verilemediği küme kuramlarının her ikisi de, demin adı geçen, ZTFC'de işte Bernays von Neumann Gödel küme kuramları da bu problemi çözmek üzere zaten geliştirilmiş küme kuramlarıdır. Yani... O, ...o bu problemden nasıl sakınırız? İşte, tipler kuramı... ...yok klasları... ...setlerde ayırt etme falan filan... ...onların hepsinin aksiyonlarının... ...geliştiği... ...arka planda... ...bu problemi çözmek vardır. Peki... ...başka bir yol olabilir mi? Yani... ...tamam... ...sayıyla şeyi özdeşleştirmedik. Frege'nin yaptığı gibi yaptığımızda da... ...bazı problemler çıktı... Küme kuranları geliştirdik, onun içinde çözmeye çalışıyoruz. Fregen zaten en baştaysın yaptığımız ettiği, yani siz... Tabii. Yani zaten siz demiştim, düşünme deneyiniz çıkmazdan bize gösterir, Fregen önünde baştan kestiniz, yani daha paradoks ortaya çıkmadı mı? Tabi, bence evet. iş oraya gitmemeliydi. Evet. Tamam, başka bir yol ama nereye gitmeliydi? değil mi? Yani biz ne, başka nereye sapabiliriz? Benim derdim o. Ha, nereye sapabiliriz? ...bilmiyorum deyip kapatabilirim. <gülüyor> ya bu, ha? Ya, yani şöyle... ...bir yere sapılabilir. Onu da söyleyeyim o zaman da. Peki ondan sonra da zaten kapatayım. Yani e, şöyle bir yere ...bence sapılabilir. Ya da nereye sapılabilir? Bir sayının bir kümeye tayin edildiğini söylemek için... ...kümelerden bağımsız olarak sayı anlamda... ...bir sayı mevhuluna sahip olduğumuzu... ...ve bu sayı mevhuluğu daha farklı... Uygulay, uygulayabildi, ...uygulayabildiğince öyle söyleyebiliriz. Yani... Frege ve sonrasındaki dil felsefesinin bütün projesinden vazgeçebiliriz yani. Daha gerçekçi bir yola ki bu niye kaçıyorlar şimdi? Metafizikten kaçmak için kaçıyor. O ayrı bir konu. Ama her zaman aslında açık olan yol Frege sonrasında kapattığımız yol diyelim. Söz konusu sayı kümeden bağımsız olarak vardır. Yolu hala açık. Ben diyorum ki, yani şimdi son cümlemi söyleyeyim ondan sonra siz e, yani e, şeye, bu arada yani yarısına kadar gelmişsin her e, Bunu anlayabilirsek, bu ne demek? Sayı nerede var? Ben ona nasıl temas ediyorum? matematiksel nesne ne demek? Kümeden bağımsız kendi başına olması demek ne demek falan. Bunu anlayabilirsek, biz o zaman ancak süre varsayımını anlarız, niye küme kuralında ispat edilemediğini anlarız, hatta bir ispatını da verebiliriz diyor. Devamı daha ilginç aslında bence. Hikayenin devamı. Evet, yani aslında sayı. Tabii. Evet, bence de öyle. Olabilir. Ha, etmeyeceğim. Niye diyeyim? Süren bu kadar. <gülüyor> Evet, ben süremi şey doldurdum. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Sorularınız varsa, hadi konuşalım. Ben bir tanım Buyurun. daha anlamak istiyorum. Yani Tabii. Şimdi, ki yani düğün noktası konunun iki sayısının ile ilgili değil mi? Yani iki kavramın Doğru. iki sayısı varsa, bütün bunlar bir şekilde gidiyor. Kötü i̇ki sayısı kavramı yoksa, onun da yüz yoksa, başka bir şekilde gidiyor. Yani... Yani eş sayılık üzerinden evet. ben iki tanımlamadan ya başladık. Ortalıjden bahsetti. Evet. Ortalıj ile e, sayı kavramını, ortalıj üzerine kurmak istediğini anladım. Evet. Şimdi, Doğru anladınız. E, şimdi şöyle diye, burada iki tane kavram birbirine karıştırılmış olmuyor. Hı. Bir tanesi şimdi masaya bir diye. Evet. Tamam. Şu koltuğa da ikiliye. Yani bu da iki cemsiz. Bu durumda iki tane buna varlık atletmiş oluyor. Bir tanesi bunun kendi varlığı. Yani masanın e, mesela üzerine bir şey koyuyorsun. Onun işgal ettiği bir mekan. Evet. Bunun da kendi asıl mekanı var. Dolayısıyla bir sayısının, iki sayısının, üç sayısının bir mekanı var. Ama bunlar bir de birlikte belli bir mekanı daha kuşatmıyorlar. Yani mesela bunlar bir fizik mekan daha kuşatmıyorlar. Şimdi bu ikisi birbirinden ayrılmadıkça bir durumda iki vardır derken ikinin bağımsız bir sandalye gibi varlığından söylüyorsun ama onun varlığını bu fizik mekanın varlığını dikkate almadan tanımlamış oluyorsun. Dolayısıyla bu sorunları da bu iki farklı mekan tasarımını koymadıkça çözmek mümkün. Evet. Güzel bu, bu tam bir işte benim çözmek istediğim ve ortaya koyduğum bir ontoloji problemi. Evet. Bunun Aynı. cevabını o zaman diğerine bekleyeceğiz. He? Nasıl? Cevabını için diğerine bekleyeceğiz. Tamam, beraber konuşmaya devam ederiz. Yani şöyle bir şey ben söyleyeyim. Değil, ben Tabii, Tabii şöyle bir şey. Gelin bak mesela benim o anlamda daha hani, ne devinde söyledim. Konu dönüyor, dolaşıyor. Nesneye geliyor yani işte nesne ve çokluk meselesine geliyor yani dediğiniz gibi masa sandalye meselesine kadar geliyoruz ama benim orada şunla ilgili de kanıtlamalarım var bir şeyi bir şeyi bir birim olarak nasıl düşündürüz çok önemli bir soru. Yani bir şey masa olarak düşünmek başka bir şey o masayı bir birim olarak düşünmek başka bir şey. ...asıl soru şu... ...söz konusu o masayı bir birim olarak... ...düşünebilmem için... ...sayıya ihtiyacım var mı? Yani bir sayısına ihtiyacım var mı? Bir sayısını kavramaya ihtiyacım var mı? Benim o yöndeki... ...kanıtlamalarım var olduğu yönde. Ben, ben, ben de var olduğunu düşünüyorum. Yani, ekil tek... ...olmaz. Ben, ben, ben sayının bu anlamda... ...o söz konusu nesnenin bir birim olarak... ...düşünülebilmesi için... O olarak kavranılmış olması gerektiğini düşünüyorum. O olmasa sen o nesneyi birim olarak o düşünemezsin. olarak kavramam başka onun var olması başka. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Orada bu da bu da güzel bir nokta. Mesela ben böyle bir şey söylediğimde bunun anlamı bunun anlamı sayının söz konusu nesneyi öncelikli olarak var olduğudur. Ama nesneden bağımsız olarak var olduğunu göstermek ayrı bir kanıtlamaya gerektirir. Destek kelimesini kullanmadan bunu evet. anlatırsa ömür cevabını bulur. Ha yok demek istediğim anlatmak zorunda değilim. Bağımsızdır desem dediğiniz doğru. Evet. Bağımsızdır demiyorum. Önceliklidir diyorum. Yani gayet kançı bir apriyal anlayışına Ama uygun bir şekilde ben kalkıp şey diyebilirim. Söz konusu bu nesnenin kuruluşu üzerinden ben biri biliyorum diyebilirim. Bu mümkündür. ...kalkıp bağımsız olarak vardır... ...desem haklı olursunuz. Ben evet. o anlamda o kadar platoncu değilim. Ama platoncu tamamen... ...platoncu değilim. Hayır. Da, değil. değil. değil. Yani... Kümeye öncelikli... ...olarak, kümeden bağımsız olarak... ...vardır demek... ...kendi başına vardır demek değildir. Ontolojik düzeyler arasında... ...farklılık var demek sayı kendi başına vardır demek değildir. Yani onu da savunabilir birisi. Ben, yani şu anda ben onu savunmaya ihtiyacım yok. Dün gelmiş olsaydı, görmüş olacağın kişi, yarın geleceğin, yarın göreceğin kişinin bir önceki gün göreceğin kişiden bu mülküne göre farklı olacak. Şimdi bunu anlamak mümkün değil ama bir varlığı yok. Ama bir varlığı varmış gibi konuşuyoruz üzerinde. Yani senin sayıda öyle bir şey. Ama e, şimdi tam da öyle değil. Çünkü ...siz diyorsanız ki bana... ...mesela herhangi bir şey var... ...yani nesne var, dil var... ...neyle başlıyorsanız... ...ki hatırlarsanız İslam biraz onu da konuşmuştuk... ...bana mesela biçimsel dil var derseniz... ...ben sayı var demek... ...durumundayım... ...hatırlarsanız... ...yani... E, ...herhangi bir şey var ise... ...siz bana herhangi bir nesne de olabilir... ...bu fiziksel nesnede... ...bir dil işaret dizgesi de olabilir sayı vardır savunacak benim kanıtlamalarım var. Bu sayı kendi başına vardır anlamına gelmiyor. Bunu ayrıca da birisi savunabilir. Platon falan savunmuş. Ben ilgilenmiyorum ona. Hocam açık mı bu söylediğimi bilmiyorum. Ben anlıyorum ama ha. E işte benim anlatmaya çalıştığım şey yani bu verdiği tanım ve düşünce sistematiği içerisinde e yakalayabildiğim kadarıyla bu iki varlık yani bir nesnenin varlığını iki türlü olmasıdır birbirine karıştırdığın veya ayırt etmediğin takdirde e, bu varlık konusunda söyleyeceğin her şey bir sonraki adımda bir öncekine göre çelişik olabilir. Derin yani bir karar isterseniz. Hocam şeye şeye, şeye şeye şeye çok ayrıntılı girebiliriz. Bir söz konusu nesne nasıl kuruluyor meselesine. Evet. Girebiliriz ki benim asli konu mu? Evet. Ben o meseleyi zaten oraya gelsin istiyorum. Ama işte, Büyüm nokta o. Ama ben şimdi buradan işgal etmeyeyim. Yok, esnarla. Ha tamam, Zaten 10 dakikada <gülüyor> dolmak üzere. Erhan, muhtemelen sen evet, Frege'nin <gülüyor> analitik apriyori görmesine arıtmediğin bütün bu sorunlara yol açtığını Kant'a ihanet ederek Kant'ta kalın bu sorunlar olmayacaktı. Ee, nasıl ben sorunun kaynağının Kant olduğunu düşünüyorum. Kant yaratıyor bütün bu sorunları. Evet. Ha. Frege'nin hatta Kant'ın reddiyesi filan bile ikinciydi. Ben Kant'ta nesnenin kuruluşu kuşatılamadığı için bütün başımıza bu belaları açıldığını düşünüyorum. Ben ben daha derin olduğunu düşünüyorum sorunu. Sayının kurma Say, Ben Kant'ta sayının kurulamadığını düşünüyorum. Evet. ben daha derin yani bence problem. Son bir sorum aldım bilmiyorum süre açısından söylüyorum hocam buyurun. boş bir içinde bir, bir, bir eleman olan kümeden oluşan bir evren düşünelim. Bu iki unsur var bu evren. Evet. Bu evrende acaba siz eşitlik e, arayarak da orada iki sayısının var olması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Eşitlik mi eş sayılılık mı? Evet. Eş sayılılık mı eşitlik mi? E, eş sayılı. Bir şey bir şey aynı olması mı eş sayılı olması? Bir şeyin aynı olması avantan evet. Hoc, Hocamın söylediğine cevaben öyle bir şey söyledim. Evet. Ya yani bir şey bir şeyle aynı olduğunu söylemek bile iki ayrı yeri gerektirir. Hayır, gerektirir yani bir bağıntıdaki biz, yer anlamında söylüyorum. Uzay anlamında söylüyorum. Lazım sorum orada. Hı. İçinde eşitlik olmayan bir evrende sizin dışarıdan bir eşitlik kavramını, getirerek ona kendinize göre çağrı arayarak o evrene bir olmayan bir şeyi taletmeye hakkınız var. Ben diyorum ki, şey ben da. zaten bunu yapanlara bunu yapamazsınız, yaparak bunu kuramazsınız diyorum. Peki, zaman, evet. Tam, yani bunun yapılamayacağını zaten söylüyorum. Ya baştan evet. baştan Hükümeye özellikle sıral, sıral anlamda sayıyı varsayarsınız sayarsınız ve sonra işte evet. eşittir değildir, o küme bunun eşittir değildir diye konuşabilirsiniz. Yoksa yapamazsınız. Yani yoksa yoksa yaptığınız iş yani tutarsız ve bir şekilde döngüsel olmaya başlar. <gülüyor> Samet sen önce ne kaldın bütün diye sor. Ben şey hem buzlu buzlu bir şey evet. yaptım. Şey, şey çok sevdim. Yani şey var, <gülüyor> bir, şey, <gülüyor> bir, şey. bir provokasyon var ya. Az önce de şu şey bu. Tikel iyiceri mi? Bu ne genç şimdi? TV programı yani söyledik ya, yani o kafamıza çok ciddi şeyler düşüyor ve eski biçimde matematik yapmaya baktığımızda bunu çok eğlendim ama benim gördüğüm kadarıyla o işlerde yaklaşık adamsız bir şekilde ciddi bir şekilde iş şey yapıyorum. Ondaki programlar şey yani mesela diyelim ki karakter içinde eksi bir hesaplarında çıkıyor ama yani geolatik olarak ne olduğu konusunda yani 1700'lerde itibaren var ama 1854'de limonu yani işte şeyi beklemek sonrasında geolatik anlamını keşfederek yani kontrak etmeyi bilgilenen kadar bu iyi bir şey yani tamam problemleriniz oluyor ama bu şekilde sonradan çözebilmek için bir sürü işte işler yapıyoruz ediyoruz. Şimdi şeye baktığınızda bütün bu okularda, kantorla başlayan hikayeye baktığınızda yani şey var şey, yani naif şey şeklensin var ya yani her problem şeyi her nitelik bir set tanımlar hikayesinin getirdiği bela aslında çok açık bir şey yani bir şey bütün kerte oradan başlıyor şimdi yani bu işte dediğimiz zar meraş diğer bir şeyler bu problemi ve bunun beraberinde bulmuş işte sürekli sürekli problemini aşamak için a, belirli bir takım restriksiyonlar getirilmesiyle halledilmeye halledirmeye Evet. Ama problem şu. Evet çalışıyoruz. Set güzel gidiyor ama ad hoc. Yani evet. Set theory yemek zorundasın. Şimdi sebebi söyleyemiyorsun. Çünkü şeyler geçiyorsun. Yani Tabii bir bir bir Bir bir bir, evet. bir, bir sorunu bir sorunu bir çözmeye çalış. Evet, evet doğru. Bu arada çok ciddi bir şekilde matematik pratiğini distort ediyorsun. Yani eee Tam, tam, tam kantorun problemi de öyle bir problem. Yani biz bu sü süreyi meselesini, kontinuum meselesini anlamaya çalışıyoruz. Anlayamıyoruz. Nasıl anlayabileceğimiz üzerine düşüneceğimize problemleri çöze çöze işte onu da ekleyelim, bunu da ekleyelim filan diye gidiyoruz. Doğru. Aynen durum bu. Şu an şey, Çok ilginç şeyler var. Yani bir ya oradan çok... Ve şeyler şeyler, arasında şey tercih ne olduğunu biliriz. O yani, böyle, de, yani Şimdi arkadaşlar, şu anda 5'e 20 var. Bence. 20 yani. De Tabi çünkü bir sunum daha var. Değil mi? Hatta gel, ben teşekkür ederim. Devam et.